devam ediyoruz. Devraldık. Ömer Madre ve Can bir sabah. Tam bu yana 8 saat, saat 5'e kadar bir yayın sürdürdüler. 9 mu oldu? Ya da 9 evet. Olamadım. Şimdi siz meydana çıkıyorsunuz. Biz buradan mümkün olduğu kadar nabız tutmaya çalışacağız. Evet. Paslaşırız. Hesaplaşırız. Evet. çoğun bir gün. Ben gayet e, umutluyum devrimci durumlarla. Yani polis bastırdıkça Adalet ve Kalkınma Partisi, iktidar ve muhalefette pek sesini duyuramadıkça daha iyi. Gençlerin sesi, o parktaki açıklamalar, bu Taksim Meydanı'ndan gelen açıklamalar daha da bunun devrimci bir durum olduğunu vurgulayan bir özellik arz ediyor. Bana kalırsa bu benim yorumum tabii. Evet aslında geçtiğimiz Cuma'dan bugüne baktığımızda sabah 8'de başlamış ve aslında hala devam eden taksim meydanında çeşitli alanlarda devam eden müdahaleye baktığımızda önce sanki geçen hafta olduğu gibi geri dönmüş hissi da bir yandan da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tabii bir halka düşünebiliriz. yukarıda olduğumuzu da düşünebilir. Evet. Sarmalda bir, bir halka üst, yukarı çıktık. Bir halka <gülüyor> yukarı çıktık yani. Evet ses daha çok daha net çıkıyor. Şu gün onu söyleyelim Organizasyon çok daha oturmuş Taksim gezide olan biten Duymak isteyen kulakları aslında çok rahat Ulaşabilecek vaziyette şu an. Evet ya sabahtan beri de yani Çok çeşitli kesimlerden Dostlarımızda hem tıp kesiminden Hem akademik kesimden Hem gazetecilerden Bin bir türlü insanla konuştuk Korkunç şeylerden bahsediliyordu ama buna rağmen de en çok altı vurgulanan şey ne kadar tazdik saldırı olursa o kadar fazla kalabalıkların direnci ve şeyi artıyor diye, diye de bir şey net olarak çıkan sonuçlardan biriydi. Yani. Evet metro çalışmıyor dedik vapurlar da iptal mi diye düşündük ama vapurla gelen arkadaşlarımız var, oldu evet. buraya Taksim'e çıkmak üzere onu söyleyelim hı hı. en azından karaköy e ulaşım var şu anda. Evet kesinlikle. Ee, Kabataş'ın iptal olduğu bilgisi bir yandan geliyor ama buraya ulaşım mümkün saat de taksimla dayanışmasının çağrısına e, uyacak olursanız. Evet aslında neredeyse 10 gündür. Bugün 15. günündeyiz hatta. 15 gündür Taksim Dayanışması zaten her akşam 7'de e, parkta evet. e, nöbete bekliyordu e, bu kalkışmaya katılan herkesi. Bu akşam da aslında e, yine öyle olacak. Olmadı. Şimdi bugün o harbide içinde e, açık radyoda da özel yayınımızda yayınladık bir basın açıklaması da yaptı zaten Taksim Dayanışması. Bir kere daha taleplerini tekrar ettiler. Talepler dört tane taleplerini tekrar ettiler. Şimdi dayanışmadan e, Can Atalay telefon attığımızda avukat Can Talay bu sürecin içinde bizatihi olarak önemli bir yer teşkil etmişti. Ona bağlanmak istedik ilk bağlantımız olarak. Can Bey merhabalar. İyi akşamlar. Merhaba. merhaba. merhaba. Evet, şu anda e, meydandasınız sanırım değil mi? Yok ben meydandan kısa süre yine ayrıldım. Muhammeden bir şey vardı. Makine mühendisleri Tekrar meydana çıkacağım. Evet. Hı -hı. Bir, büyük bir koşturma içerisindeyiz. Hep, hep birlikte. Bugünkü şeyi e, sabah itibariyle gerçekleşen Müdahaleyi nasıl yorumlamak istersiniz öncelikle? Yani özellikle görüşmelerin yapılacağı da söyleniyordu. Başbakanla böyle bir süreç dedik. Pardon sözünüzü kestim ama. Yok buyurun. Şöyle söyleyeyim, hükümet çok tehlikeli bir şey yapıyor. Yani Gezi Parkı'nın içine müdahale etmeyeceğiz dediler. Bugün Gezi Parkı'nın içerisine hani hiç atılmadıysa onlarca yani onlarca sayı söyleyemem ama onlarca... Gaz fişe yaratıldı. Öğleden sonra bundan bir saat önce de atıldı. Tekrar tekrar atıldı. Yoğun bir şekilde plastik mermi kullanıldı. Plastik mermi kafasından yaralanan insanlar var. Ben bir tanesine doğrudan şahit oldum. Alp Altınörs arkadaşımız. Doğrudan plastik mermiyle kafasından yaralardı. Şimdi soru şu. Hükümet görüşecekse ki bu görüşmenin nasıl bir görüşme olduğunu anlamak mümkün değil. Bir hükümet düşünün kiminle görüşeceğini kendisi tayin ediyor. Bir hükümet düşünün müzakere edeceğim edeceğim diyor ama müzakere edeceği insanların kim olacağına kendisi karar veriyor. Şimdi sorun şu. Ertuğrul Kükçü bugün Meclis kürsüsünden çok güzel söylemiş. 4934 insanın kafası kırılmış durumda. İnsanlar hastanelerden. Bu hastanedeki insanlara sorunlar bakalım taleplerini. Öyle böyle tanzim etmeye çalışarak olacak iş değildir bu. Bu burada insanlar imkansız halindeler. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani 15 gündür yediğimiz gazın ...belimize yediğimiz gaz fişeğinin, kafamıza yediğimiz gaz fişeğinin... ...plastik merminin haddi hesabı yok. Ortadaki evet. mesele de çok basit. Yani bir parktır. Hani Atatürk Kültür Merkezi'dir. Bunun dışında kent meydanlarının... ...ifade özgürlüğü açılmasıdır. Haksız gözaltı işlemleri nedeni... ...soruşturma yapılmayacağına işin taleplerdir. Mesele çok açık, çok basit bir durum var ortada. Buna, buna karşı böyle bir... ...öfkeyle davranılmasını anlamak mümkün değil. Evet. Evet. Öfkeyle çok çok isabetle söylediğiniz esasında. Ama asıl öfke belki de e, gerçek haklı öfkede Gezi Parkı direnişçileri tarafında var ve büyüyor kararlılık da artıyor. Bu evet. anlamsız e, kişiselleştirme e, iktidar partisi ve başbakan tarafından özellikle başbakan. Kişiselleştirme ancak direnişçilerde daha büyük bir kararlılık yaratıyor gibi geliyor bize bu taraftan bakıldığında ne dersiniz Cembe? Ben, ben şöyle söyleyeyim ben şöyle söyleyeyim yani ee, benim açımdan dahi savunum sonuna gelmiş durumdayız. Böyle olmaz. Hani canlı yayınlarla, bakın ben, ben benzetme kötü bir benzetme olabilir ama 19 Aralık operasyonu dönemini hatırlatıyor bana. Cezayirleri operasyonu dönemini. Canlı yayında insanların üzerine nasıl sürdüğünü anlatıyor ve algı yönetme operasyonu. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Mesela çok basitti. 11 gündür alanda polis yoktu. Ciddi yanılabilecek olay yok. Hani e, Bülent abinin, çarşıdan Bülent abinin bıçaklanması hani, hatırladığım en ciddi olay. O da bir esatmayın. Dediği için oradaki seyyar satıcıları Yaşanmış ve onun dışında Ciddi yanılabilir bir olay yok ama bugün Yani işte diyorum yani plastik mermiyle yaralanan insanlar ve yani çatışmanın olmadığı Bölgelerde yaralandılar. Çatışma daha ileri tarafta parkın içinde yaralandı bu. Sözü ettiğim arkadaş. yani yani Özel hamleler de yapılıyor. Çok Tehlikeli. Burada provokasyon aranıyorsa Burada bir kontrol geride faaliyet Aranıyorsa e, yani Hükümet kendi çevresine bakmalı Bence. Çok tehlikeli bir şey bu. Çok tehlikeli bir şey. Ya Buradaki kalabalık, buradaki insanlar, buradaki çift kimse, kimseyi dinlemez hale geliyor artık. Evet ben Kim bir de... de şeyi sormak istiyorum Can ee, e, Özellikle bu Başbakan'ın parti meclis grubu toplantısında e, yaptığı konuşmada e, sor, son cümle olarak da e, bu başarılı paçavraları yırtma ortadan kaldırma operasyonundan dolayı hem İçişleri Bakanı'nı hem de valiyi tebrik eden e, başarılı bir konuşması vardı. Bu da öfkeyi artıracak. Ha, yani Yani şöyle söyleyeyim bir şey herhangi mi? bir siyasi parti e, siyasi irade afişine paçavra denmesi açık bir provokasyon. Ama şunu, sor, şunu da sormak isterim. Oradaki en büyük e, bez afiş Deniz Gezmiş Portresi'ydi. İşte Başbakan Deniz Gezmiş Portresi'ne paçavra mı diyor? Hani ağlıyordu bu idam edilen insanlar için bu başbakanımız. E bu, bunlar açık provokasyonlar. Yani açık provokasyonlar. Sonra da oraya Türk bayrağı da Atatürk resmi alsınlar. Bu alanda bulunan insanların önemlice bir kısmı. Bunu önemli söyleyeyim. Hani bu iki simdiği önemsiyorlar. Hani Atatürk resmi taşıyarak burada bulunan insanlar var. Hayatta hiç yan yana durmayacağım düşündüğüm insanlar benim yanımda duruyorlar. Anlatabiliyor muyum bunu? <Gülüyor> hani bütün bu hamlelerin hiçbir manası yok. İnsanların öfkesi artıyor. Yani bu, bu, bu Anlaşılabilir bir şeydi. Gerçekten anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Ve bugün, yani ben 15 gündür e, buradayım. Bugünkü saldırı çok, e, hani evet kontrollüydü ama çok şiddetli bir saldırıydı. Parkın içine müdahale etmedik diyorlar, bu doğru değildir. Bu doğru değildir. Yani parkın içine benim, hani ne diyeyim yani, 50 civarında bir şey düştü. 50 civarında. Hani bu benim... Gördüğüm e, uzaktan dumanın tüttüğünü algıladıklarım algılamadıklarımın değisi da çok daha yüksek olmalıdır. Evet. Aralardan anlar da oldu. Evet yaklaşık evet. bir buçuk saat kadar önce en son alandan bir canlı bağlantı yaptığımızda Ayşegül Altınay en fazla yarım saat önce getirilen yaralılardan bahsediyordu. Yani dört buçuk civarından bahsediyoruz. Yani ilk başta basın açıklamasında büyük bir arbede yaşandı, büyük bir saldırı oldu ama sonrasında da hiç durmadı. Özellikle talimhane e, tarafı Hı. gün boyunca hareketliydi ve ne olup bittiğini anlamak da mümkün değil. Ya ben şöyle söyleyebilir miyim? Mesela Mücevna Yapıcı basın açıklaması metnini okumaya başlayan ablamızın ismidir. Kalp hastasıdır. Geçen hafta ciddi bir rahatsızlık geçirdi bu gazan şeyiyle benimle. Bizim üzerimize iki tane ses bombası atıldı. Evet. Bizim üzerimize atıldı yani. Evet. Çok yakınımızda patladı. Evet. Şimdi e, web hani basın açıklamasını yani mücennet alda bitiremedi civarındaki bütün kadın arkadaşlarım hep okuyarak basın açıklamasını öyle bitirdi. Yani çok tehlikeli işler bunlar. Bunlar simdiysinler hani yani mücennet bir şey olsa hani, hani ne yapacağız yani hani oradaki insanlar nasıl tutacağız? Öyle bir şey olabilir şovları. Evet, ya yani, yani. Tayfun arkadaşımız mesela hani çok yoğun gaz yemiş durumda. Hı. Hani yani insanların kendinden bahsetmesi ayıptır. Tayfun'u söyleyeyim yani. Çok yoğun gaz yemiş durumda. Evet. Yani ya pek çok insan, pek çok insan. Bu e, kontrolün e, kaybedilmiş olduğu, e, giderek de kaybedilmekte olduğu izlenimini veriyor. Bir yönetilememe hali, yönetememe hali e, açıkça... E, Bizim bu taraftan baktığınızda bu sizin yorumlarınızla da bugün anlattıklarınızla daha doğrusu yorum da yok ortada yaşananlarla beraber bakıldığı zaman bir yönetememe hali yani kısmen e, provokatif Kastim nitelikler evet. taşısa bile aslında e, gerçek bir yönetme zafına da işaret ediyor gibi geliyor bana. <Gülüyor> Maalesef öyle gözüküyor. Yani hükümetin ne yapmaya çalıştığını e, anlayabilmiş değilim. Karşısındaki bütün muhalefeti ezmeye çalışıyorsa yani evet hani bu bunun için tutturduğu yolu e, anlamak mümkün değil. Ama kendi muhalefetini ezen bir hükümetin daha sonrasında nelerle karşılaşacağını tahmin etmek çok zor. Hı. Hani yani, diyeyim, siyasi tarih bu, bu, buna benzer pek çok örnekle dolu. Hani e, kendi muhalefetini ezenmiş sen yani burada bizi Hani biz burada fiziksel bir şeyden bahsetmiyoruz ki. Bu direniş denen şey fiziksel bir şey olmuyor. Ötesinde ahlaki bir şey, ahlaki bir pozisyonumuz var bizim. Biz esasen bu nedenle güçlüyüz. Polik, yani taleplerimiz bu nedenle güçlü. Burada ahlaki bir pozisyon var. Bu ahlaki pozisyonu ezebilir. Çünkü hakikaten panzeri var, plastik mermisi var, gaz fişeyi var. Yetmedi tankı var, topu var, tüfeği var. Bunu ezer ama ondan sonra bu hükümet kendi varlığını nasıl devam ettirir ben bunu anlayamıyorum. Evet. Anadolu Kalkınma Partisinin 10 yıldır ki anlatısı evet bir hani bir bir ne diyeyim bir bir siyasi bir var ama esas olarak bir algı yönetim üzerine şekilleniyor ve bir demokrasi anlatısıydı. Bütün bundan vazgeçmiş gibiler. <gülüyor> Anlamak mümkün değil. Evet, aynen öyle ve bunun da e, sürdürülebilir o, olmadığı düşüncesindeyim ben kendi payıma. Ee, bakalım ne olacak. bu Peki ben son bir soru sormak istiyorum. Kendi payını lütfen. Ee, yani bu akşam e, yarım saat sonra başlayacak olan e, to, basın toplantısına e, ne kadar büyük bir katılım e, bekliyorsunuz onu sorarak ben de buradan ufak ufak ayrılayım <gülüyor> koşarak o tarafa geleyim diyorum. Ben bilmiyorum. Ben gideceğim. yani Bütün yurttaşlarına gelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Ben bütün eşin, dostun, komşunun gelmesini umuyorum. Ama insanlar bu kadar yoğun bir şiddetten korkabilirler Bunu da anlarım. Ama ben orada olacağım. Evet. Onu bilirim yani. Herkes kendisinden mesul bu durumda. <gülüyor> Can Atalay görüşmek üzere. Ben ayrılıyorum. <gülüyor> tamam ben de biraz sonra çıkacağım buradan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Evet Can Atalay'ın sesi de insan kendini anlatmak istemiyor ama diyordu gayet ele veriyordu. Bugün başından geçenleri yoğun. Evet. Aslında saldırısında. yani çok insani bir sorudan bahsediyor bizim de bugünler içinde sürekli kafamızda dönen soru yani bir toplumsal muhalefete e, kriz yönetme aşamasında nasıl böyle davranılabilir ve sonrasını nasıl öngöremez iktidar mekanizmaları bugün mesela 7'deki e, toplantı için İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yapmıştı. Gün içinde siz de e, aktardınız diye hatırlıyorum e, müdahale olup olmayacağına dair soruya karşı Atatürk Kültür Merkezi ve Atatürk Anıtı'na bayrak Hı -hı. pankart ve poster asılması ve polise taş gibi saldırılarda bulunulmaması durumunda müdahaledi. Bulunmayacaklarını söylemişler yani ben bunu gerçekten e, hukuki olarak bilmiyorum mesela AKM ve e, Taksim Anıtı kamusal alanı olarak bayrak asılmasından e, azade durumdalar mıdır? Bu nasıl bir açıklamadır? Bu açıklamayı rahmetli müteveffa aznesine havale etmekten başka bir çare e, düşünemiyorum şahsen. Evet. Peki ufak bir aramız olacak hı hı. canlı bağlantılarla devam edeceğiz siz de meydana. Evet, ben de meydana çıkıyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Açık dergi.